Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil'de yine beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Shaggy Otis'in e, Sweet ile açtık. Önümüzdeki hafta başlayacak IF, e, Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi Dallas Buyers Club'ın Sound geldi. Evet, IF...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 Evet, e, bu hafta aslında bir yandan iyi de bir vizyon programı var. Altı film gösterime giriyor. Onlara da geleceğiz ama Perşembe gününden itibaren esas gönlümüz ifte olacağı için bu hafta e, if konuşacağız başta. E, Uğur Yüksel şu anda iften e, konuğumuz. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. E, demin biraz aramızda konuştuk geçen hafta filmleri zaten konuşmuştuk. Daha çok etkinliklere bakalım. If'in zaten etkinlikleri de. ...çok e, bol, çeşitli ve e, her gün dolduracak etkinlikler oluyor diye. Ama biraz belki filmlerden de e, bahsetmekte fayda var. E, bu çaldığımız Dallas Buyers Club mesela açılış filmi olacak değil mi? Evet, Dallas e, Buyers Club Dij Türk göstereceğimiz bir film. E, şu anda da biletleri tükenmiş olabilir e, program yayınlanırken. E, tabii ki... Ee, Dallas Buyers Club gibi bir böyle çok merakla beklenen <gülüyor> filmler var Dijitürk alalarında. Ninfo Manyak olsun, Rüzgar Yükseliyor olsun. Ee, bir de bir sürprizimiz olacak. Ee, kapanış filmimiz belli oldu. Ee, Berlin Film Festivali'nin altına için e, bu hafta yarışacak ee, Richard, Richard Linklater'ın Boyhood filmini kapanış film olarak göstereceğiz. Bu da buradan sürpriz olsun. ...taze taze Berlin'den gelecek. Evet, evet. Linklater'da sevdiğimiz yönetmenlerden. Bizimler. Evet. Dallas Buyers Club bu arada... ...sınırsızlar kulübü olarak geçiyor. Onu da söyleyelim bu... ...farklı çevrilen isimlerden. Evet. İF'in on üçüncüsü... ...oldu bile. Üç şehirde fiziksel olarak... ...pek çok şehirde... ...gösterimler olarak... ...bu sene gerçekleşecek. Ee, dediğimiz gibi biraz da şeylerden e, hem filmlerden hem etkinliklerden bahsetmek istiyoruz. Geçen hafta biraz konuştuğumuz fakat tekrar tekrar değinmek de gerekecek bölümlerden biri aslında Aşk ve Başka Bir Dünya. Hı hı. Ee, çok da güzel bir ön söz yazmışsınız bu, bu yazdan sonraki <gülüyor> belgeseller <gülüyor> evet. diye geçen hafta dayanamayıp okudum hepsini. <gülüyor> ee, bu bölümden biraz bahsedelim sonra da bağlantılı e, etkinlikten bahsedelim. Aslında bu bölüm geçen seneden filizlenmeye başladı. Sev Değiştir adını verdiğimiz bir bölümümüz vardı. Uh -huh. Tabii ki dünyadaki, dünyada yaşanan her ne varsa İF'in programı da oradan etkiliyor. Ve geçen senede işte Arap Baharı olsun, Rusya'daki hareketler olsun. Oradan yola çıkarak Sev ve Değiştir dedik ve sinemayla ya da kendinden başlayarak dünyayı değiştirmeye başlamış insanların hikayelerini anlatıldığı filmleri bir araya getirmiştik. Bu sene yazın yaşadığımız şeyler doğrudan işte hayatımızı dönüştüren ve hayatımızı değiştiren artık bambaşka bir şeye dönüştüğümüz o hayata bakaraktan artık o sev ve değiştiriyi daha da büyütenim hı hı. ve adında aşk ve başka bir dünya yapalım dedik. Uluslararası yarışma oldu bu bölüm. 7 e, film yarışacak e, Bunlar arasında geçen hafta konuştuğumuz Meydan var Hı -hı. E, Oscar adayı e, Geçen senede Öldürme eylemini göstermiştik O ikisi özellikle Hı -hı. E, Şu anda adaylıklarda Çok güçlüler e, Bunun dışında yine beklenen e, Pussy Riot e, belgeseli var Bir punk duası Hı -hı. E, Özellikle Pussy Riot'ın e, O Rusya'daki ...yaşadığı şeylerin hikayesini çok iyi anlatan bir belgesel. Türkiye'den de bir filmimiz var Anarşik Harmoni. Müzikle e, o yazın yaşadığımız gezide yaşanan şeyleri birleştiren e, çok ilginç bir belgesel. Ee, özellikle müzik ve e, anarşizme meraklı olan insanların kesinlikle kaçırmamız gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bütün yazı e, bir müziksiz düşünmek ve hatırlamak evet. da mümkün Aynen değil öyle. şu anda değil mi? Aynen. Ki e, yine ev bölümünde de evet. bir belgesel daha var. Ben bir slogan buldum annem evet. benim yanımda diye yine geçen yazdan gelen evet. bir. Film. Aslında bu belgesel, e, ya geçen sene hatırlıyorsunuz benim çocuğun filmini göstermiştik. Orada da LGBT oh. e, bireylerin, ailelerin de yapılan görüşmelerden. Yola çıkan bir filmdi ve çok büyük ilgi görmüştü. Bu senin e, benim çocuğumu olabilecek bir film aslında. Çünkü o gezi yaşamış, deneyimlemiş çocukların aileleriyle yapılmış ve o ailelerin neler düşündüğünü anlatan bir film. E, çok samimi ve çok iflik bir film. E, o yüzden de e, programda kesinlikle kaçırılmaması gereken filmlerden birisi. Yine ev bölümünde Biyane Pilavcı'nın evet, tek başına, tek başına dans, dans filmi de benim bu sene çok beğendiğim belgesellerden biri burada tekrar karşılaşmış olmak programda görmüş olmak beni çok memnun etti. Bizim için de öyle. Şöyle bir şey var. İF'in tarihinde e, ya program yaparken asla İstanbul'da gösterilen filmleri almamak gibi bir kuralımız vardır. E, ama e, tek başına dans e, dokümenterisi de gösterildi. Biz filmi izlediğimizde adeta böyle çarpıldık, vurulduk, böyle yerle biri olduk. Ve şey dedik yani bizim evi oluştururken e, yola çıkışımız hep şeydir. İşte bir yıl içerisinde bu ülkede biz yaşarken hangi fotoğrafları gördük, hangi hikayelerden geçtik. Hep buna bakıyoruz ve bu hikayeleri anlatan filmleri bir araya getiriyoruz evde. Ve aslında e, ev dediğimiz şeyi o kadar iyi anlatıyor ki Biene'nin filmi. O yüzden bir programda olması gerekiyor diyerek e, bu kuralı yıkarak e, ilk kez e, bir yenenin filmini aldık. O yüzden mutlaka mutlaka çok iyi bir şey yapmışsınız sadece de. Evet evet etkinliklere geçecek olursak aslında daha festival başlamadan bu hafta sonu etkinlikler başlıyor. Evet başlıyor. Ee... Hı -hı. Evet mesela bugün başlayan Borat Ekay'ın e, oyun bölümünde böcek filmini göstereceğimiz ve fasulyeden de bileceğimiz Borat Ekay'ın e, moderatörlüğünde olacak. E, bir oyunculuk atölyesi olacak. Bu üç gün boyunca sürecek ve atölyeye katılanların e, oynayacakları bir film var. Filme dönüşecek ve bu filmi yayınlayacağız. E, Tabi gelecek hafta Başlıyoruz artık. Perşembeden itibaren e, bir açılış partimiz tabii ki var. if İstanbul'un. E, Gareş İstanbul'da olacak. Cumartesi günü mutlaka bekleriz. E, Gökkuşağı partimiz tabii Aha. ki var. Geleneksel Gökkuşağı Partisi. Gelecek hafta sonu için e, özellikle tavsiyem e, ajandalarınızı mutlaka boş bırakmanız. Çünkü bu aşk ve başka bir dünyayı aslında bir yarışmadan öte bir platform olarak e, kurduğumuz için bu platformu e, hayata geçiriyor olacağız aslında. Küçük Müdahaleler adını hı hı. verdiğimiz bir etkinlik dizisi var. Satbeyoğlu gerçekleşecek. İki gün boyunca sürecek bu. İlk gün e, İF İstanbul'un kurucularından Pelin Turgut'un katılacağı bir atölyemiz var mesela. E, aynı zamanda Direnişin sesleri diye bizim çok heyecanla beklediğimiz ve görmeyi de duymayı da çok heyecanla beklediğimiz bir dinleti olacak. Erdem Helvacıoğlu'nun işi bu. Gezi döneminde topladığı sesleri dinletecek bizi. Böyle karanlık bir odada o sesleri dinleyeceğiz. Ve ya bu bu deneyim ilk kez ve belki de bir kez yaşanacak. O yüzden de kaçırmayın diyorum. Cumartesi, Cumartesi 19.30'da. Ee, Pazar günü de e, küçük müdahalelere devam ediyor olacağız ve konuşma serisi olacak. Bu konuşma serisine aşk ve başka bir dünyanın dünyada yarışan e, filmlerin hemen hemen hepsinin e, yönetmenleri gelecekler. E, böyle yarım saatlik konuşmalar planladık. Bu yarım saatlerde şeyi konuşacaklar. E, bu filmleri nasıl çektiler? Orada neler yaşadılar? Hı hı. Bu, o. ...filmlerin kahramanları, kişilerin peşinden giderken hangi hikayeleri yakaladılar... ...ve bu filmler aslında e, hayatı değiştirmek için e, yeterli mi ya da bir şey mi? E, bunu konuşacağız. Aynı zamanda burada e, sadece aşk ve başka bir dünyanın yönetmenleri olmayacak. Mesela birinin konuşması da olacak. Tek başına dans mesela bizim için de dünyayı değiştirmek için kendinden başlayarak dünyayı değiştirmek için yapılmış işlerden bir tanesi <gülüyor> bizce Bey'nin konuşması var. Bunun dışında Bejamatur var. Evet, Bejamatur'u dinleyeceğiz. Cem Cohen geliyor. Cem Cohen aynı zamanda bir konser verecek Babilonda. Cem Cohen'in konuşmasını özellikle heyecanlı bekliyoruz. Çünkü o doğrudan Hem sanatıyla hem de filmleriyle yaptığı müzikle e, yıllardır takip ettiğimiz özellikle geçen sene e, müze saatlerinde hmm. izlediğimiz bir yönetmendi. Etkinliklerimiz böyle. Evet bu etkinliklerin bu arada çoğu e, Salt Saltbeyoğlu'nda gerçekleşiyor olduğunu evet. da söyleyelim. E, Dediğim gibi Babilon'da da bir iki etkinlik var ama ağırlıklı Salt Saltbeyoğlu'nda. E, şimdi aslında bir parçayla devam edelim. E, İF'i konuşmaya e, İF'teki filmlerden müzikler çalıyoruz geçen haftadan beri. E, bu sefer de Billy Ocean'dan Love Really Hurts Without You'yu dinleyeceğiz. Filth filminde kullanılan parçalardan birim, Irwin Welsh'ın Aynı adlı romanından uyarlanan geçen senenin en çok konuşulan filmlerinden birini İF'te izleme şansına kavuşacağız. Bir de Yavşan'dan dinledik. Love Really hurts Without You. Filth, pislik filminde kullanılan parçalardan biriydi. John Burden yönettiğim film e, Urban Welsh'ın Aynı adlı romanından uyarlanmıştı. E, bizim de merakla beklediğimiz filmlerden biri ifte gösterilecek. Evet, Sinefil e, Açık Radyo'da devam ediyor. İF'den konuğumuz Uğur'la konuşmaya devam ediyoruz. E, böyle bir Festival ritüeli var ya bu kitabı açıp Hı. böyle şunu da şunu da şunu da diye e, işaretleyip sonra da onlara vakit Hı. bulmaya çalışmak. Evet. E, tabii hepimizin şeyleri var. Senin böyle şahsen çok sevdiğin e, illaki tavsiye edeceğim demiyorum ama hani hepimizin böyle bir e, başkaları sevse de sevmese de bu filmin benim için yeri ayrı dediğimiz filmler vardır. Bu programda senin için var mı öyle bir şeyler Ya illa ki var hatta böyle geçen hafta şey yaptık ofis içinde böyle herkesin ilk üçü nedir çıkardık. <gülüyor> ee, aslında çok ilginç oldu ve birbirimizin yüzüne bakıp sen nasıl yani bunu mu seviyorsun <gülüyor> yani çok ilk üçünün de bu mu var diye. Ee, atıştık biraz ama yani kendi ilk üçümü söylersem de benimkisi Aynes e, Bey'in e, My Name is Him e, galalarda Digiturk galalarında gösterecek. Evet. Herkesin çok e, sevebileceği bir film değil bence. Ama e, bana şey çok hatırlattı. Catherine Brea filmlerini çok hatırlattı. Hı hı. E, çok fazla e, eleştiri alan bir film. E, INSB e, ünlü bir modacı ve sinemaya olan merak çok bilinen bir kadın. E, bu da ilk filmi. Ama ben e, özellikle kadın izleyicilerin ve feminizmle ilgilenen kişilerin e, özellikle kaçırmaması gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Bir de bu sene e, kadın yönetmen ve kadın hikayeli filmler çok dikkat çekiyor aslında programda. E, bunlar haricinde bir de mesela Mademoiselle C var. İlla yine böyle modadan gidecek olursak e, ama ilk üçüme e, devam edersem e, Kütü Yendi Baksır var mesela. Hı hı. Yine Oscar'larda belki Selden'ın adaylarından Genç Kız ve Boksör evet. Sanat Hayat içindir bölümünden. Evet. Sanat Hayat içindir bölümüne geçebiliriz. Buradan e, o da yeni bir bölümümüz ve böyle çok çok zevk alarak hazırladık bu bölümü. E, dışarıda kalan filmler oldu ve onları da böyle almayı çok istedik ama e, tabii ki yerimiz çok kısıtlıydı. E, şu anki bölüm inanılmaz böyle şey hepimizin içine çok sinen bir bölüm oldu. Buradaki filmlerin her birini mutlaka izin derim sanatla ilgilenin ya da ilgilenmenin ilgilenenlerin hele hiç kaçırmaması gereken filmler var burada Vivien Mayer'in peşinde özellikle fotoğraf dünyasını derinden etkilemiş bir kadın Vivien Mayer'in e, hikayesini anlatıyor ama bu hikaye de şöyle bir hikaye Vivien Mayer aslında e, keşfedilmiş ve bu keşfedilme süreci olmasaydı hayatımızda böyle bir kadın olmayacaktı Ee, ve bu filmde onun hikayesini anlatıyor. Ee, ayrıca böyle polisiyle karışık, eğlenceli bir sanat dedektifliği hikayesini anlatan Tim'in e, Verme'i var. Ee, onu da öneririm. Ee, tabii ki Inside Out projesinin hikayesini anlatan Inside Out, e, Ters Yüz İnsanların Sanat Projesi filmi ve e, Nengolden'in e, Yüzünü Hatırlıyorum filmleri. Özellikle bu bölümün mutlaka kaçınmaması gereken filmlerim. Ben bu Belarus'un sakıncalı unsurlarının teknikeli evet. eylemlerini de çok merak ediyorum çünkü Belarus hani aslında Avrupa'da kalan son diktatörlük olarak da bilinen bir ülke olduğu için hani oradaki mevcut bu diktatörlük evet. ortamı içerisinde sanat, sansür vesaire gibi kavramları nasıl tartıştığını görmek açısından hazır bizde de internet sansürü konusu yeni yasalaşmışken e, belki de hani bu film yeni bir anlamda kazanabilir bizim için. Bir de e, tabii ki bu sansür ve o baskılara karşı e, sanatın nasıl bir yaratıcılık e, sağ, bir alanı sağladığını çok iyi gösteriyor. Ve sanatın nerelerden doğduğunu aslında çok iyi gösteriyor. O yüzden bu film kesinlikle e, çok dikkat çeken bir film. Evet bu arada başında söylemedik programın ama bir de müjdemiz var. E, İF'ten bilet veriyoruz biz bugün. Ee, bizi hala dinleyen dinleyicilerimize e, buradan böyle bir e, çağrımız var. Bize mail atacaksınız ve 5 filmden birine 2 e, kişilik bilet kazanacaksınız. 5 e, ayrı gün FİTAŞ'taki 5 buçuk gösterimlerindeki filmlere 2'şer kişilik biletimiz var. E-mailimizi e her program söylüyoruz ama tekrar hatırlatalım. sinefiller@gmail.com Bu filmlerde 17, 18, 19, 20 ve 21 Şubat'ta gösterilecek. FİTAŞ'ta 5.30 seansındaki filmler e, sırayla Sidart, Ters Yüz, Shirley, Meydan ve Tuhaf Kedicik. E, i̇lginç de filmler. Tek yapmanız gereken bir an evvel bize öncelikle hangi gün istediğinizin sırasına koyarak bir e-mail atmak. E, geliş sırasına göre biz onların gün uygunluğunu sıralayıp... Ee, ...bilet çıkanlara... ...bir an evvel haber vereceğiz. Evet. evet dolayısıyla e, hani bir an önce mail atın... O e, ...ilk atanlar... ...bilet kazanma şansına sahip olacaklar. Evet. Sinefiller.gmail.com'a... E, ...17, 18, 19, 20... ...veya 21 e, Şubat'ta... ...gösterilecek filmlerden... ...hangisini öncelikle istediğinizi... ...belirterek bir mail atarsanız... ...if biletleri kazanma şansınız... ...olacak. Evet, bu arada bu sene tabii heyecan verici filmlerden biri de Müşer Gondrin'in son filmi ki... Adam, mutlu mu? Evet, kendisi de bizzat geliyor ve Salt'ta bir konuşma yapacak sanıyorum. Evet, filmin gösterimine de katılacak Hı -hı. ve soru cevaba katılacak. Yani zaten aslında böyle konuşurken bile hala işte bir hafta ya da on gün oldu bu haberi alalı ve... işte. ...konuşurken bile hala böyle şey yapamıyoruz... ...inanamıyoruz yani bir Mişel Gonca geliyor... ...mu acaba diye... <gülüyor> ...ve geliyor gerçekten de... ve e, ...Sat Beyoğlu da o yedisinde... E, ...bir söyleşi yapacak... Hı -hı. E, ...bizim küçük sohbetler dediğimiz... E, ...bir etkinliğimize katılacak... ...orada Yeşim Tabak'la birlikte... ...karşılıklı sohbet Hı -hı. ediyor olacaklar... E, ...tabii ki... E, ...önceden gelmekte fayda var... ...yani ta tavsiyem bu... ...çünkü ücretsiz bir etkinlik olacak... Hı -hı. Evet. Bu tarz toplantılarda hep erken gelip yer kapmak evet, gerekiyor. Evet, aynen öyle. Aynen. Ve Gondrin'de çok ciddi bir e, hayran kitlesi evet. olduğunu evet. da e, biliyoruz. Aynı akşam onda da Fitaş 4'te uzun boylu adam mutlumunun gösterimi var. Ona katılacak. Ona katılacak. Evet, soru cevap yapacak. Bu e, uzun boylu adam mutlumu da e, enteresan bir şey yapıyor Gondrin. Evet. Bugüne kadar evet. yaptıklarından daha farklı bir şeyle karşımızda. Çünkü bu sefer e, konu... E, ...nesnesi, objesi diyelim. Ee, yine Açık Radyo'da adını çok sık andığımız bir aktivist, teorisyen, akademisyen Norm Chomsky. Ee, 20. ve 21. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri... E, ...Gondry ile böyle bir ortak çalışmadan... ...nasıl bir şey çıktığını ben çok merak ediyorum açıkçası. Bir de canlandırma. Evet. evet canlandırma. Sadece onu filme çekmiş değil... ...onun çok daha ötesinde... E, ...sanki bir tek Gondry'nin düşünüp de... ...yapabileceği bir şey gibi geliyor bir yandan... ...Chomsky ile böyle bir canlandırma filmi. Evet... E, ...konuklar... Dolu dolu Gondre'yi en başta belki e, herkese heyecanlandıran ama pek çok başka filmin de e, gösteriminde yönetmenleri burada olacak. E, programda zaten yıldızla işaretlenmiş. Şöyle bir bakınca bol bol yıldızlı evet. e, film görünüyor. E, partileri de kısaca söyledik. E, son ekleyeceğimiz bir şey var mı acaba oruç dediğin? Son ekleyeceğim aslında ya yani bütün filmleri izleyebilsek e, ifçiler yani ne güzel olur ama e, tabii ki şey e, bu sene özellikle nymphomanyak e, rüzgarını herkes duydu. E, ama yani bizi mesela bir sinefil olarak e, beni nymphomanyak kadar etkileyen e, heyecanlandıran bir film var ki o da If Kült bölümünün e, filmi The Night of the Hunter. Ee, onu heyecanla bekliyorum çünkü yenilenmiş kopya ve çok az ülkede gösterime girecek ve Türkiye'de ilk kez belki de e, gösteriliyor olacak. İngiltere'de vizyona girdi bu arada iki evet, hafta mi? önce. Evet, Evet geçen hafta ondan da bir parça çaldık. Yani... Bir tertemiz bir kopya, o yüzden onu sinemada izlemek çok çok büyüleyici bir şey olacak. Ee, ben de şahsen hani hakikaten sinema sever, bütün sinefillere yürekten hani tavsiye ettiğim bir film... E, ...93 dakika... ...çok net, çok temiz, ritmi... ...her aynen, şey yerinde... 1955'ten 1955. 1955 senesinden müthiş bir yapım... E, ...ve... E, ...Robert Mitchum... ...gerçekten inanılmaz bir oyuncu... E, ...onun bir tekrar yapımı da oldu... ...bu arada... E, ...ondan... esinlenerek yapılmış... E, ...Robert De Niro'nun başrolünde olduğu... ...yeni nesiller daha ziyade hani onu... ...biliyorlar ama... Evet, Heads, evet dövmeli. dövmeli ama orijinal filmi kaçırmamak lazım. Hele Kesinlikle böyle tertemiz bir kopyayla e, karşımıza gelme şansı bulmuşken. Evet if önümüzdeki hafta Perşembe günü başlıyor. Yine dolu dolu bir programla Uğur Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ve programımıza haftanın yeni filmlerinden birinden bir parçayla devam edeceğiz. E, bu hafta bence yılın en iyi filmlerinden biri yıl sonunda ilk onuma kalacağını şiddetle tahmin ettiğim La Grande Bellezza gösterimde muhteşem güzellik. Oradan bir Vladimir Martynov bestesini Kronos Quartet'ten dinleyeceğiz, The Beatitudes. The Beauty Tools'ı dinlediğimiz parça Vladimir Martynov bestesi Kronos Quartet seslendirdi. Bu hafta yeni vizyona giren La Grande Belleza muhteşem güzellik filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, konuğumuz Uğur Yüksel ile İF Bağımsız Filmler Festivali programını, bu sene 13. 13.sü gerçekleşen festivalin programını ve etkinliklerini uzun uzadıya konuştuk. Ama bu hafta Vizyon'da da çok film var. Ee, biraz da Vizyon'a bakacağız ama Vizyon'a geçmeden önce. Vizyon'a geçmeden tekrar hatırlatalım ya da şimdi bizi dinlemeye başlayan dinleyicilerimize söyleyelim. If'ten 5 e, filme 2'şer bilet veriyoruz ee, ve bunun için e, yapmanız gereken bize bir e-mail atmak 17, 18, 19, 20 ve 21 Şubat akşamları saat 17.30 Fitaş 4 salonunda gösterilecek filmler bunlar e, ve bize hangi günleri e, istediğinizi bir sıralayarak adresimize sinefiller.gmail.com mail atarsanız bilet kazanma şansını yakalıyorsunuz evet ve dönelim vizyona Ee, vizyon bu hafta bayağı dolu dolu yani değil mi? Evet, altı yeni film. Altı yeni filmin arasında e, yılın en iddialı filmlerinden birkaç tanesi. Ödüllü filmler, festival filmleri e, ve demin müziğini müziklerinden birine çaldığımız La Grande Bellezza. Muhteşem güzellik. E, La Grande Bellezza'dan aslında bu parçayı çalmak... Konusunu biraz düşündük çünkü çok da meşhur bir parti sahnesi, bir sürü parti sahnesi var ve oralardaki müzik çok daha farklı, çok daha işte ritmik parti vesaire. Fakat filmin bana verdiği esas ruh bu parçaya çok daha yakın bir melankoli hali. Ee, Roma'da Dolce Vita'nın 50 yıl sonrasında hala o hayatı bir şekilde sürdüren film. O o zamanki o Marcello'nun bir işte yaşlanmış ya da bir ruh ikizi ya da ondan sonra gelen bir e, Cep e, adlı karakterin öyküsü Cep Gambardella bir yazar e, Roma'da e, ve senelerdir Roma gece hayatının önemli isimlerinden biri onun hayatına konuk oluyoruz kısa bir süre e, Tony Servillo canlandırıyor. Cephi ki müthiş eleştiriler alıyor ve hakikaten filmi tek başına alıp götüren o. E, film Altın Küreler'de en iyi yabancı film ödülünü aldı. Oscar'larda güçlü adaylardan biri. Ve Avrupa Film Akademisi ödüllerinde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve kurgu ödüllerini kazandı. E, hikayeden çok atmosfer aslında ve... E, Doğrudan da Fellini'ye özellikle tabi La Dolce Vita'ya tatlı hayata ve sekiz buçuğa göndermelerle dolu. Ama onları bilmeden de e, hakikaten iki saatlik farklı bir e, Roma deneyimi e, yaşatan bir film. Özellikle dediğim gibi oyunculuğu, müzik kullanımı, e, renkleri e, ve böyle dolu dolu bir sinematik dili var e, filmin. Ben 1 Ocak'ta başka sinemanın sürpriz filmi olarak seyretmiştim. Ve 1 Ocak günü itibariyle evet 2014'te yıl sonunda ilk onuma herhalde bu ilk gün gördüğüm filmi koyacağım diye bir kenara not ettim. Bir de yeni yıla böyle güzel bir film izleyerek girmenin de zevki bir başka olsa gerek. Evet. Bu yıl sene böyle güzel filmlerle geçsin. Fena geçmiyor, fena geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Paolo Sorrentino zaten e, şu ana kadar da çok e, dikkat çeken filmlere imza attı. 2008 senesinde İldivo ile ciddi anlamda dikkat çekmiştim. Sonra 2011'de This Must Be The Place ile Hollywood'da e, da film e, çekebildiğini gösterdim. E, enteresan filmler yapan, e, yeteneğini çok e, farklı sürü filmlerde ortaya koyan bir yönetmen. E, bir başka Çok önemli yönetmen ve bol ödüllü yönetmende bu hafta Martin Scorsese. Evet Scorsese'nin yeni filmi The Wolf of Wall Street Para Avcısı bu hafta gösterimde. Leonardo DiCaprio'ya Altın Küreler'de en iyi erkek oyuncu komedi müzikal dalında kazandıran film DiCaprio. Ben bunun komedi olduğunu pek farkında değildim dese de Scorsese'nin bazı diğer filmlerine göre daha... Dramdan komediye yakın diyebiliriz. Gerçek bir hikayeden e, yola çıkıyor. Jordan Belfort'un öyküsü bu. E, Wall Street'te filmin adından da anlaşılacağı üzere Wall Street'te büyük bir servet yapan ve o 80'lerin dekadansını e, sonuna kadar yaşayan Belfort'un en sonunda da e, nasıl artık o hayattan... ...koptuğunu ve e, en sonunda kendini e, hapiste bulduğunun da öyküsü. Ama Belfort hala hayatta. Bu filmin e, uyarlandığı kitabı da kendisi yazmış. Hapiste bir süre kaldıktan sonra çıkıp konuşmacı olarak... ...şu anda gayet güzel hayatını kazanmaya devam ediyor. Zaten inanılmıyorsam bu filmin projesi de aslında DiCaprio'ya ait. DiCaprio, Belfort'un kitabıyla Scorsese'nin kapısını ciddi bir aşındırıyor... ...bunu yapalım, abi yapalım... ...Marty yapalım, Marty yapalım diye... Ee, ...ve sonunda ikna ediyor... Ee, ...bir taraftan da... ...Dicaprio'nun filmografisine baktığımızda... ...ben böyle bir... ...ortak bir damarda görüyorum... ...yani Howard Hawks'tan ...Gatesby'e, oradan buraya... ...zengin şımarık hovarda... ...ee... Ee, ...adamları oynamaya karşı bir zaafı vardı Dikaprion'un. Neredeyse böyle bir e, ne denir... E, e, ...klişe bir anlamda kast edilme şeyinde Catch gidiyor. Catch me if you can'a da buna katabiliriz mesela. Orada bayağı daha sosyopati <gülüyor> sınırlarında dolaşan e, şeyde... ...ama hani genel olarak e, böyle bir durumu var Dikaprion'un. Hani bundan sonra ne olabilir... Genç olsaydı bir takım şeyler var. Amerika'da talk show'larda dalga geçiyorlardı. Hani hala daha o eski genç görünümlü sahize şey, Justin Bieber'ı bile canlandırabilirdi diye. <gülüyor> evet Caprio'ya Jonah Hill, Margot Robbie ve Matthew McConaughey eşlik ediyorlar. Film Oscar'larda da en iyi film yönetmen, erkek oyuncu, yardımcı, erkek oyuncu ve senaryo dallarında aday... Ee, üç saatlik süresi zaman zaman eleştirilse de e, bazı eleştirmenlerde Scorsese'nin uzun süredir en iyi filmi olduğu görüşündeler. Ee, müzik kullanımı da gayet e, güçlü ve ilginç. Scorsese'nin genelde olduğu gibi. Albümde e, soundtrack'te 16 parça var. Fakat 60 şarkı kullanılıyor film boyunca. Hepsinde tabii e, hakları alınarak o yüzden O 16'yı seçmek herhalde zor olmuştur onların arasından. Ee, biz filmden bir parçayla devam edeceğiz. Aynı zamanda e, McConaughey'ın sesini de e, duyacağız bu parçada. Fragmanlardan da e, bildiğiniz bir e, görüntüye eşlik eden sesler bunlar. E, The Money Chance, Robbie Robertson'dan dinliyoruz. <Gülüyor> Money Chant'i dinledik. Robbie Robertson'dan arada Matthew McConaughey'i de duyduk. Bu haftanın yeni filmlerinden The Wolf of Wall Street para Avcısı. Martin Scorsese'nin Leonardo DiCaprio ile birlikte ortak son çalışmasında kullanılan parçalardan biriydi. Evet, Haftanın tek yerli filmi Daire Atıl Açın yeni filminde Fatih Al, Nazan Kesal ve Erol Babaoğlu başrolleri paylaşıyorlar. Ee, bu aslında şeyle de olan. Ee, Semih Kaplanoğlu'nun üçlemesinde de gördüğümüz aileden bir kayıptan sonra memlekete dönme hikayelerinden biri gibi başlıyor. Ee, felsefe hocası Feramus doğduğu kasabaya dönüyor. Babası öldükten sonra işleri haline yolunu koymak, arsaları satmak üzere. onun Ve onun yolunun kesiştiği iki kişinin daha öyküsü. Aynı zamanda kasabada işlemeyen bir hava alanı, kapatılmakta olan bir tiyatro merkezi gibi böyle sürekli bir değişim halinde ve daha iyi pek de gitmeyen bir küçük taşra kasabasından öyküler. Eee Başrollerde Fatihal, Nazan Kesal, Erol Babaoğlu e, yer alıyorlar. E, Ferahımızı Fatihal e, canlandırıyor baş karakterim. Aslında ben o filmin çıkış noktalarından birkaçını seviyorum. O malum işlemeyen havaalanı Burhaniye'de e, ve... E, Bizim memleket olduğu için de hani şey fikri aslında hoşuma gitti başından... ...çünkü hakikaten yıllardır orada işlemeyen bir e, havaalanı durur ve ne olur o hani... ...çünkü orası... E, ...çok uzun süre boyunca işlemedi, e, çok yeni e, çalışmaya başladı. E, zamanında Erbakan'ın noktadaki yazlığına gidebilmek için yaptırdığı söylenir... ...başbakan <gülüyor> olduğun dönemde. E, ama çok atıl kaldı. E, film aslında hani onun etrafında enteresan bir hikaye örmekle beraber... ...bence bazı bölümleri çok sarkıyor. E, Birtakım hayal ve rüya sekansları çok uzun sürüyor... E, Tekrar bir kurgusuna el atılsa çok daha iyi olacağını düşündüğüm bir film daire. Altın Koza'da aslında aldığı ödüller var. Film yön, Yönetmenler Birliği'nin verdiği ödüllerden film ve yönetmen ödüllerini aldı. Ama ben değişime katılıyorum. Bu hayal sahnelerine gerek bile yok. Hikaye aslında bir yandan hani ilginç karakterler bir yandan da o... ...işlemeyen havaalanı o kadar absürt bir hikaye ki... ...hayal bölümlerine gerek bile yok neredeyse. Ee, haftanın tek yerli filmi olarak gösterime giriyor daire... ...başka sinema kapsamında. Evet, e, bu hafta onun dışında... E... Ben şey dedim, bir tane çocuk filmi, bir tane çocuk filmi hakkında bir film, onun yapımı hakkında. Bir tane de büyük çocuklar için <gülüyor> bir film e, daha var. E, üçü de aslında hani e, iddialı yapımlar, e, büyük bütçeli işler. E, Bunlar arasında belki en çok konuşmamız gereken Saving Mr. Banks, Mr. Banks filmi. E, Bu senenin de konuşulan filmlerinden birim. Bu sene bu kadar çok iddialı film olmasa belki Oscar'da adaylıklarda da ön plana daha çok çıkabilirdi. Evet hatta olmayan adaylığıyla çok konuşuldu. Çünkü Emma Thompson başrolde ve çok iyi bir performans veriyor. Ve e, aday gösterilmemesi oldukça e, şaşırtıcı geldi pek çok insana. Emma Thompson'a Tom Hanks, Colin Farrell ve Paul Gemati'ye eşlik ediyorlar. Bu film de gerçek bir hikayeden uyarlama Mary Poppins adlı meşhur çocuk kitapları serisinin yazarı P.L. Travers Emma Thompson canlandırıyor filmde Onun e, işte kitabının filme uyarlanması süreci Walt Disney stüdyolarında, Walt Disney'nin süpervizyonu altında o süreci anlatıyor. P.L. Travers bir taraftan olanca İngilizliğiyle ve bütün o Amerikan e, kültürlü ve kendi deyimiyle de kabalığına karşı duyduğu... E, o son derece nahoş hislerle Amerika'ya gel geliyor ee, ve hani Walt Disney ile bir türlü uyuşma yani biri son derece Amerika'ya dair bir kültürü e, e, ortaya koyuyor öbürü de Birbirine çok antitez iki karakterler ve o ikisinin çatışması üzerine de kurulu bir film. Ama öbür taraftan flashbacklerle, geriye dönüşlerle ilerleyen P.L. Travers'ın çocukluğunu ve aslında Mary Poppins hikayesinin ortaya çıkmasını ve o hikayedeki karakterleri niye bu kadar sahiplendiğini, niye bu kadar değiştirilmesine karşı büyük bir direnç geliştirmiş olduğunu da açıklayan bir altyapısı da var. Çok hoş yapılmış bir film. Benim gibi Mary Poppins sevenler için ayrıca çok büyük bir zevk. Benim gibi Mary Poppins sevmeyenler içinse Mary Poppins'ten daha iyi bir film. <gülüyor> Beni tekrar izleden noktası ki o konuda da hem fikir değiliz aslında yaşımla. Ben Walt Disney'e çok e, yumuşak yaklaştığını düşünüyorum bu filmin. E, en sonunda zaten haklı çıkıyor işte Travers de son halinden memnun kalıyor filmin. Ve böyle bir e, Disney hakkında yazılan o kadar çok negatif şey var ki Hollywood tarihine baktığımız zaman e, diktatöryel yaklaşımı ve politik duruşu ve işte nazizme sempatisi vesaireyi de katabileceğimiz. Burada e, Tom Hanks'in e, Walt Disney'si herkesin Walt diye hitap ettiği e, gerçi her zaman da şeyi yapamadı. Hitap o, etmek konuda. zorunda hissettiği, evet yani hissettik... hakları değil, zorunda, zorunda bırakıldıkları. <gülüyor> Evet, ya herkes üzerine çok ciddi bir korku oluşturduğu ve herkesin e, şey e, çok ağır bir e, şey e, hegemonyası olduğunu çok net hissediyoruz e, her bölümde. İşte ben biraz daha net hissetmek isterdim onu. <gülüyor> evet, Saving Mr. Banks, Türkçe adıyla Mr. Banks e, bu haftanın bir diğer ilgi çeken filmi Mary Poppins'in uyarlanma hikayesi. E, çu, büyümüş çocuklar için olan filmimiz ise Herkül efsane başlıyor The Legend of Hercules Rennie Harlin yönetmiş 90'lı yılların tanınmış aksiyon yönetmeni e, Kellen Lutz, Gaia Weiss, Scott Atkins ve Roxanne McKee başrollerde e, Herkül ya da Yunan mitolojisindeki adıyla Herakles e, yarı tanrı Zeus'un oğlu e, Güç sembolü e, Herkül'ün öyküsünü anlatan bir film bu da. Evet ve esas çocuklar için filmimiz ise bu hafta Lego filmi The Lego Movie. Ee, uzun süredir tanıtımı devam ediyordu. Saat de solda oyuncaklarına da rast gelmiş olabilirsiniz. Bunlar artık biliyorsunuz franchise olarak geliyorlar. Sadece film değil ürünlerle beraber. Gerçi burada artık her şey iç içe girmiş durumda. Oyuncağın filmi. Oyuncakla evet, pazarlanıyor. Aslında daha önce de yapıldı yani G.I. Joe'lar falan Hı -hı. da sonuçta oyuncaktan yani yapılan şeyler oldu. Bu onların arasında daha iyi olduğu söyleniyor. Fragman ben henüz izlemedim bu hafta sonu inşallah izleyeceğiz ama hani fragman e, gayet hoş duruyor. E, ve birazcık da kendi kendiyle de dalga geçen o Lego şehri hani leg her şeyin e, mükemmel olduğu mükemmel işlediği şehir mantığıyla da e, dalga geçmesi açısından hoş bir yaklaşım evet, var. Bütün minik e, o Lego insancıklarının yüzü güler mesela hiçbirinin yüzü asık değildir. E, Phil Lord, Chris Miller ve Chris McKay yönetmiş... E, Orijinal seslendirmede çok iddialı isimler var. Will Ferrell ve Liam Neeson gibi baş seslendiren Chris Pratt ve Elizabeth Banks. Türkçe'de ise Mazlum Kiper, Uğur Taşdemir, Sercan Gidişoğlu ve Burcu Başaran seslendiriyorlar. Sıradan bir Lego insancığının dünyanın kurtarıcısı sanılmasıyla gelişen olayları anlatıyor film. Bunlar dışında e, müzelerdeki gösterimler sürmekte, e, yeni başlayan gösterimler. Geçen hafta daha detaylı tanıttığımız e, Koşlovski toplu gösterimi İstanbul Modern'de dün itibariyle başladı ve 23 Şubat'a kadar Koşlovski'nin bütün filmleri artı onun üzerine bir belgesel gösterilecek. Pera Film'de ise 6-12 Şubat arasında El Santos Superstar e, programı var. E, Meksika efsanelerinden e, birinin beş filmi gösterilecek. Evet böylece bir programımızın sonuna daha geldik. İf Bağımsız Filmler Festivali'nden bilet kazanmak istiyorsanız bize mail atmayı unutmuyorsunuz. Sinefiller.gmail.com Kazananlara yine e-posta ile geri bildirimde bulunacağız. Programımızı kapatırken geçtiğimiz hafta içerisinde çok talihsiz e, bir biçimde kaybettiğimiz e, günümüz sinemasının en yetenekli oyuncularından birim. Philip Seymour Hoffman'ı anmak istiyoruz biz de. Evet, 46 yaşında e, hayatını kaybeden Philip Seymour Hoffman'ın oynadığı filmleri sayamayacağız bile. Çünkü onlarca ve hani onda da mı vardı ve evet ne kadar iyiydi diye her birini e, andığımız E, filmler. şimdi onlardan birinden ufak bir parça ve bir başka filminden Manolia'dan filmde de çok önemli e, rolü olan bir parçayı dinleyeceğiz. E, öncelikle e, Pirate Radio'dan Philip Seymour Hoffman sesiyle e, veda edeceğiz sizlere. Ardından da Magnolia filminden Amy Mann seslendirecek Wise Up. Herkese iyi hafta sonları. İyi seyirler. If you hit a woman love dies but if you say the f-word nothing actually happens though so, here it comes especially for you the f-word first though this uh very fine piece of music you can't Why not? It's just a word. Charming thought, but here's the simple situation: the authorities already dislike us. If you do this, they will hate us, and by hook or by crook, they'll find a way to close us yeah, down. They can't close us down. We're pirates. That's why we're sitting out here in the middle of the friggin' ocean. Believe me, they will find a way. Governments loathe people being free. Come on, that's Okay. Oh. Okay. I'm thinking about it. Okay. <clears throat> My dear comrades, I have some sad news. The powers that be have decreed that the F word is a word too far. But at least for now, even though our dreams of freedom have died a tragic death, the hollies are still alive. Thanks.